Çalışacak mısınız? Çalışalım dedeciğim. Nasıl istersiniz? Kaç? Bakit, kaç? On bir içerek geçiyor. On bir geçiyor Çalışır mısınız? Siz bir tecrübe çalışmıyor musun? Nasıl isterseniz dede dedeciğim? Çalışın, Çalışın derseniz çalışalım. Kıcma <Gülüyor> <Gülüyor> Thank you.